Evet Seçti. Trabzon Trevizon bar. Eee yine bir kanuni, Verjin Alimyan'dan bir eee kanun solo dinleyeceğiz şimdi. Dediğim gibi Trabzon bar. Evet bu biraz Ermenistan'dan Trabzon'a yol gider evet. parçası. <gülüyor> Ağşam elim yandan dinledik Trabzon Bar. Eee Erivan'dan yola çıktık. Şimdi Gürcistan Tiflis'e uzanacağız. Eee Gürcüce bir şarkı seçtim ben. Bayağı Gürcistan'ın en önemli isimlerinden Hamlet Gonashvili'den çok da bilinen Tuasetu tu, tu, Turpa Ikavi diye bir aşk şarkısı seçtim ama sen biraz yolu anlat bence.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 E peki siz şimdi oradan Gori'ye mi geçtiniz yoksa biz Tiflis'ten Gori'ye geçtik yanımızdaki hayır çünkü tren gece yolculuğuydu hiçbir şey göremeyecektik. Hı. Bir arabayla geçtik. Yanımızdaki arkadaşlarımızdan bir tanesi bir gazeteciydi. E ve o 2006'da 2009'da pardon Rusya ile Gürcistan arasındaki savaşta uzunca bir vaktini Gori'de geçirmişti. O bize Gori'yi mutlaka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 Be belki bir yerde daha vardır ama e, en böyle Stadin'in hala müzesinin ve şey Evet olduğu. yani bahçesinde evet. dev bir Stadin heykeli evet. doğduğu ev olduğu iddia edilen ev bir yerlerden taşınıp o müzenin bahçesine <gülüyor> getirilmiş. E, duvarlarda çocukluğundan itibaren resimleri. Çok da büyük bir binadan söz ediyoruz bu arada. Duvarlarda böyle çocukluğundan itibaren fotoğraflarının oldu. Sonrasında yani Stalin Stalin olduktan sonra gençlik resimlerinin ressamlar tarafından yapıldığı yakışıklı ve böyle çok resimleri. yakışıklı ve çarpıcı gösterilmeye gayret edildiği diyelim. Eee il, ilginç bir müzedi. Onun dışında Bengoli'de başka hiçbir şey hatırlamıyorum mesela. Hani değişik bir şey var mıydı? E tabii artık savaş görmüş bir yer. Ha dolayısıyla hani öyle bir hafızası Var. Binalarda falan var. Yani Saraybosna'ya kadar ya da hmm. Beyrut gibi değil. Yani Beyrut ya da Saraybosna gibi değil ama eee baktığında bilmiyor olsan şey anlarsın. Burada yakın tarihte bir, şey, bir olmuş, şey olmuş hissini anlarsın. Sokaklar çok boştu. Tahminim biraz daha hani yaz olduğu için onların daha adacılara ya da işte hmm. sahil taraflarına gittikleri. Çünkü Gori ile Batum arası 2 saat 2 saat kadar. O yüzden insanlar çok rahat gidebiliyorlar. Evet. Ee, peki, e peki eee aslında şimdi Gori'ye geçtik ama önce bir Ahmet Goncaşvili'nin o setmiştik zaten. Eee Satr Pialo esas bu şarkının adı. Eee bayağı da bilinen hatta kardeş türkülerin kardeş türküler albümünde Vedat'ın Vedat, Vedat Yıldırım'ın seslendirdiği ya da Son Bar filminin müziklerinden de hatırlayacağınız bir şarkı ama ben özellikle Ahmet Goncaşvili'den dinleyeyim istedim. Dinleyelim mi? satorpaiva radavaragavsenevadia imadaramasitarulestisuliharagamia imadaramasitarulestisuliharagamia sodru pai habi radverga zevidia imana nomsi da was haba geseng holer stagama bavia gwilada samavi gurgura galat hazada marziava bilaada samavi gurgura galat hazada marziava Nome va de Shubola, o resíduo da malária, Bila da favela, coroura, lá tocava zelada, fazia, tu não achas nada chanava diawo imadaramasivarulis <tries> tulis tuliharagamiawo imadaramasivarulis tulis tuliharagamiawo tuasreturepa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 binası. Hı -hı. Ama bir yandan da böyle gece gördüğünde olağanüstü güzel restoru edildiğini düşündüğün, sabahında böyle ama çok kötü görünüyorlarmış dediğin binaları. Kışın da bir acayip oluyor. Orası. Kışın iyice tuhaf olur ee, muhtemelen onun yani, tahminim. Evet. Kar var, bayağı. Böyle... Küçük bir Saint Petersburg falan tabii, gibi böyle yani. Tabii tabii. Yani bir, bir garip Kafkas gibi hani bir hal her şey. Ama şunu söylemeliyim hani olağanüstü temiz bir deniz. Müthiş temiz plajlar.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 la je lerener çok böyle ee, en azından oranın bütün halkının bir de bence gelmesini sağlayacak kadar, kadar değil yani değil tam yani. da şehir merkezinde değil yani bayağı şey Atatürk bir... Kemalpaşa telefonda bir, bir, mesafe, bir mesafe, yani. mesafe var ve bir şeye binip gitmek gerek gerekiyor oraya ama su inanılmaz evet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 Şimdi ekonomini çok büyük ya ekonominin çok büyük bir bölümü tabii Türkiye'den, Türkiye'den. döndüğü için eee bayağı lokantalar boştu. Eee plajlar çok kalabalık değildi. Eee neredeyse tamamı artık Türkçeyi sökmüş olan e, Batumlu e, garsonlar işte e, tezgahterler falan hepsi şey vaziyetteydi yani. E i̇şte Ramazan Hı hı. O yüzden böyle diye. Dolayısıyla herhalde Antalya'da ne oluyorsa <gülüyor> batımda da o oluyor biraz. Yemekler <gülüyor> ee, nasıldı? Eee çok şahane değildi. Bir tiflis değil. Bir tifnis değil ama yani bir, bir haçapuri değil. gerçeği var. Haç bir haçapuri gerçeği var ama bir saçapuri gerçeğinin pide gerçeğiyle Hopa'da <gülüyor> Kristal pide de tanıştık <gülüyor> ve çok mutlu olduk. Efendim Hopa'ya yolunuz düşerse yapacağınız şey Kristal Pide'yi bulmak. Borçka tarafında da var aynısından. Öyle yani mi? Sab sabah sabah öyle akşam orada pide yiyin. Hatta haçapuriye Borçka tarafında yağlı diyorlar yalp pide diyorlar. Aynı arada şey. Burada Hacıpur'un ne olduğunu bir anlatmak lazım. Hacıpur efendim böyle bir kayık gibi bir pide. İçinde eee yumurta, tereyağı, eee Ama yumurta ve, bayağı kırılmış. Yumurta durumda. kırılmış, pişmemiş Hı, geliyor. Pişmemiş. Yani peynir, yumurta ve tereyağı hiçbir biri pişmemiş geliyor ve siz o pideyi bir çeşit tencere gibi kullanıp, bir çeşit tava gibi kullanıp karıştırarak içinde pişiriyorsunuz yediğinizi. Tur sırasında bir arkadaşımın eee pideye bakıp söylediği şey şuydu. "Neden bu kadar tereyağını bana koysam ben de <gülüyor> güzel olurum." <gülüyor> diye. <gülüyor> Dolayısıyla yani bu hacıburen meselesi önemli. Hacıburenin tabii bir de hınkalı meselesi. Hınkalı yani. meselesi ama hınkal olarak zaten hani Anadolu'da da bilinen bir şey bir yemek o. Hani bir, bir çeşit şey buralarda çok biliniyor. Aslında büyük bir mantıdan söz evet. ediyoruz epey Hatta böyle alışkın. Hatta Sarayova'da da vardı. Evet. Avuç avuç büyüklüğünde bir mantıdan söz ediyoruz Genelde aslında. Genelde patatesli. Evet. O, ama mesela Ermenistan'da kremalı ve peynirli. Kremalı ve peynirli. Eee Sarayova'da da patatesli yapıyorlar. Sanırım bu coğrafya zaten o mantığıyla Çin'e kadar gidiyor tabii, yani. yani Boy hiç biraz değişiyor. İçine konulanlar değişiyor ama Özbekistan'da falan hepsinde var bildiğim kadarıyla. Ama bayağı... sanırım bunların en şeyleri, çalışkanları Ermenilerin bir bölümü ve Türkiye'deki <gülüyor> Anadolu'lular çünkü en küçükleri onlardan yapıyor da. Kalanlar e, bayağı el kadarı onlar. 30 40 yapıyor. tanemiz. Tabii bir koşağa 40 tane sıcacık gelin alınsın. <gülüyor> Peki şimdi Dışiğin grubundan Potato Song dinleyeceğiz. <gülüyor> ben böyle <gülüyor> müzikte devam edeyim. Üzerine Potato, <gülüyor> Potato Song. <gülüyor> evet, e, aynı e, şarkıyı Fuat Saka'nın Sanırım Nazutlar 2 albümünden hatırlarsınız. Batumlu Süleyman olarak da geçer o albümde. E, bu yani Batum'dan e, bahsetmişken bir Batum'a dair de bir şarkı olsun diye seçtim. Dinleyelim. Daşı daşı daşı da de.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 Aslında Tabii o çok... tarafa gidince e, bazı ziyaretler yapmak gerekiyor. E, önce Kemal Paşa'da Metin Lokumcu'yu ziyaret ettik. Karadeniz'in o şahane dağlarına ve ormanlarına bakan çok güzel bir tepede yatıyor. Çok taze çiçekler vardı mezarın üzerinde. Belli ki geleni gideni hiç az eksik değil, olmuyor. hiç eksik olmuyor. Oradan da çıkıp Hempşin Hopa tarafına gittik ve yine benzer bir tepede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 eee kulak verelim istiyorum. Açık radyoda eee yanılmıyorsam 2001 yılında 2001 eee bir pro, açık dergi programına konuk olmuştu. Orada Hemşince Katun Mitağında Soç parçasını söylemişti. Kemal Paşa'dan geçmişken bir Hemşince şarkıyı da. Ona da bir günaydın diyelim istedim. Hemşince eee bir şarkı söyleyeceğiz.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 İşte Türkler Kürtlere Kürtler öbürüne egemen olan tırnak içinde küçük egemenlik alanları olan bir diğerini ezer maalesef Lazlılar da tarihte Ve benim gördüğüm tanrıklıklarla söylüyorum. Hemşinler üstünde en azından psikolojik bir baskısı söz konusuydu. Arkadaşlarımın büyük bölümü memlekette hemşinlerdi. Onlar için bu albüme koyduk bu albümü. Şimdi de söylemek istiyorum. Peki Kazım Bey size çok teşekkür ederiz. Size teşekkür ederiz. Size de Mahmut Bey. Bu Hoşçakalın. akşamki konuklarımız evet. Metropol Müzik'ten Via isimli albümü nedeniyle Kazım Koyuncu ve Mahmut Turan'da. Evet. Katun mitaxen nasoch katun mitaxen nasoch katun mitaxen nasoch ken nasuzi zaghi soch ken nasuzi zaghi soch ken nasuzi zaghi soch tunugar kivsana tunugar kivsana tunugar kivsana Rusuz ağıkelli soç rusuz ağıkelli soç rusuz ağıkelli soç katun mitahen la soç katun mitahen la soç kanla suzi zahi soç kanla suzi zahi soç hey. Caje fukanu elles caje fukanu elles caje fukanu elles La shetsam de ep kaša, la shetsam de ep kaša, la shetsam de ep kaša, inču Kore'ye dost nis, inču Kore'ye dost nis, inču Kore'ye dost nis, memal memal ye daša, memal memal ye daša, memal memal ye daša. Kazım Koyuncu'ya çık radyodan, günaydın olsun. E Hopa'daydık. Hopa dedi Kazım Koyuncudan hemşince bir şarkı dinledik. Eee Sonra biz oradan Fırtına'ya geçtik. Siz oradan Fırtına'ya geçiniz. Fırtına Deresi ve Fırtına Vadisi'ne o... geçtik. Evet. Yani Rize'ye e... sınır olarak Rize'ye Rize geçmiş oluyorsun Fırtına'ya. Evet. Fırtına Ardahan ve oradan Geçenimizle... Çamlıhemşine o zaman o güzellikliim dere. Evet. Olağanüstüydü. Eee her canlı bir gün Toki'yi tadacak, Fırtına Vadisi'te tatmış. Futznov Adası'nda 8 blokluk bir TOKİ var. Gerçekten TOKİ var. <gülüyor> var yani. <gülüyor> Gör, gördük vardı. <gülüyor> Ama Olandstüydü. Hani e, Peki nerelere gittiniz? E, Zil Kalesi hatırlıyorum gittiğiniz yerleri. Zil Kalesi'ne gittik. Eee restorasyonun ne şeyinin ne kadar tehlikeli olabileceğini gördüğümüz çok kötü örneklerden bir biriydi bu seyahat boyunca. Çünkü Zil Kalesi'nin etrafını ferforje yapmışlar efendim. <gülüyor> Eee ve işte yıtong tuğlalar anladığım kadarıyla bu ara restorasyon yapan müteahhitlerin gözdesi. Eee bu senenin modasında yıtong tuğlalar var. Fırtına Vadisi'ndeki Zilkale'de tuğlalar vardı. Eee Ondişinde olabildiğince çok vadilere gittik, Pokut'a gittik ama hava açık değildi. O yüzden Aa. pek önümüzü göremedik ne yazık ki. Eee Ekilite gittik. Eee ve bütün oralardaki işte Dağtepe patika e, dolandık aslında çok çok çok varmış gibi hissettik. Uğur bir rehberimiz vardı. Eee kitaplarını biliyor. Açık radyo dinleyicisi aslında Uğur bir yol karardı Karadeniz'in derleyeni ve Gurbet Pastası'nın yazarı Uğur sağ olsun bize böyle şahane bir rota çizdi. Orada da yanımızda eee Tayfun vardı. Tayfun eee hemşinin orada doğmuş, hı hı. büyümüş. E, tam da büyümemişti daha 21 yaşında ve <gülüyor>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 Ağustos başına kadar sürebiliyor bazı dönemlerde o bildiğin kadarıyla. Yani bu arada ben bildiğim kadarıyla diyorum ama hani e, şey bak ben setmem gerekiyor. Hani benim babam Artvin'le olduğu için her sene e, oralara gitmek durumunda kalıyorum çünkü hani ailenin bir kısmı da orada. Biraz da o yüzden biliyorum oraları. Bir de tabii eee bahsetme değinmeden geçmemek lazım. Ben Zilkale'ye de 2009 yılında Yeşil Yayla Festivali'ne gittiğim zaman Zilkale'yi görmüştüm. Daha restorasyon olmamıştı herhalde. Daha restorasyon olmamıştı ama tabere var duruyordu hani daha şeydi. Eee işte o vesileyle ne Karrona okuta çıkmış. Hatta eee Fırtına Deresi'nde rafting yapma şerefine nail olmuştuk. Ya bunu biz de yaptık ama aslında konuşmayacaktık <gülüyor> bu rafting meselesini. Rafting dünyanın en eğlenceli şeyi efendim. Sadece fotoğraf çektirtmeyin. <gülüyor> evet, biraz komik olabiliyor. Eee bu vesileyle ne de e, değinmiş olalım bu sene eee 15 Ağustos'ta başlayacak Yeşil Yayla Festivali. Festivali. Bu seneki konu da arılar. Eee ve hani yine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 eee festival oluyor. Evet olacak. yarı akademik bir festival yarı akademik aslında. Yarı akademik festival evet. evet. Geçen sene konu meyvelerdi. Eee bu sene arılar. Bu sene arılar. Evet geçen sene de işte Cennet köyüne gitmiştik eee Arhavi de başka bir köy ya daha şu an adını hatırlayamadım. Ben bir kısmına katılamamıştım bu sene o yüzden biraz böyle net hatırlayamıyorum geçen seneyi. Eee lakin ya yani mutlaka görülmesi, gezilmesi gereken Gola der tarafından yapılıyor. Gola evet. Kültür ve Dayanışma Gola Karadeniz Kültürü Dayanışma. Karadeniz Kültürü ve Dayanışma. Evet. Dayanışma der. Şeyi atlamıyordum tabii. Bu arada bütün bu bahsettiğimiz ilçeler, köyler, vadiler, dereler, insanlar aslında eee hiçbir mücadeleden geliyorlar yıllardır. Evet. Heslere karşı inanılmaz direniyorlar ve böyle eee oradaki hissiyat bize şey gibi geldi. 3. sınıf kötü Amerikan filmleri vardır ya herkes dikin üstündedir. Her an her şey olabilir diye. Öyle bir hani uzaylı bir eee hanımı koluna mamış düşman vardır. O düşman sürekli gelme tehlikesini, tehdidiyle karşı karşıya bırakan insanlara öyle bir endişe var ama şey de çok belli hani yapamazlar yani. Öyle bir ihtimal de yok bir tarafta. Bizim köy yapmışlar direnen diren fırtına. İyi bir durum var orada yani fırtına direniyor. Fırtına direniyor. İşte bizim köye hani Artvin tarafı, Borçka tarafında e, benim köyüm. Orada hess yapılmış ama her herhangi bir fırtınada dağılmayacak yani dağılacak gibi duruyor. Görüyor musunuz? Fırtına şey. Vadisi'ne yapılmaya başlanan hessin de önce lojmanları yapılmış niye ise. Sonra tabii hess durdurulunca <gülüyor> o lojmanların karşısına sonra polis evi yapmışlar. Böyle bir, bir tuhaf bir bina var yolun ortasında hiç olmaması gereken bir yerde. Çaprazında tokiler var. Tokileri etrafa uygun olsun diye herhalde ahşap yapmışlar falan. Daha yolun üstünde büyük taş kayalar gördüğümü hatırlıyorum. Evet hani o herhalde böyle vadiye açmak için e, kullanılan şey Muhtemelen. malzemeler yüzünden. Ama benim hani fırtına vadisi benim gördüğüm bütün bu kötü yapılaşmaya, bütün bu çekilme, <gülüyor> çatır çatır direniyor ve ha, o kadar güzel ki gördüğün anda kafanı kaldır yukarı bak, kafanı kaldır yukarı bak diye hepsinden Fırtların yırtıyorsun. Orasında yani. ve çok olağanüstü bir yer. Yani mutlaka fırsat olunu görmesi evet, gereken olan, bir olan yer. Olağanüstü bir yer. Peki o zaman bu kadar derelerden bahsettik, fırtına deresinden bahsettik. Eee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 Su giderir mailen, su giderir mailen, su giderir mailen, taşlara vur mailen, taşlara vur mailen, al götür beni yarum, al götür beni yarum can gider durma elen can gider durma elen al götür beni yarım can ne ağlarsun cedu bekis ne ağlarsun karne dağlar çiçek açtik karne dağlar çiçek açtik dedin asil ağlamayim güzel yarum ele düştik oy oy oy dedum ekiz ne alırsın dedum ekiz ne alırsın karlı dağlar çiçek açtı karlı dağlar çiçek açtı dedi nasıl ağlamayım güzel yavrum mele düşüyor ay ay Dere dolanma ilen Dere dolanma ilen Akar bolanma ilen Akar bolanma ilen El olunmaz güzellun El olunmaz güzellun Ellere kalmaz Do my kids know last night? Eee parçada küçük bir atlama oldu önce özür diyelim. Eee bir olta polonundan dereler dinledik. Yani e, sonuna kadar dinleyemedik ama büyük bir kısmını dinledik. <gülüyor> Biz eee uzunca böyle bir fırtınada vakit geçirdikten sonra Trabzon'dan İstanbul'a döndük. Dolayısıyla o Karadeniz sahil yolunun hani sürekli herkesin ama olur mu canım o yol ne kadar gerekliydi? Yapılması çok önemli dediğim kadar. Çok kızandın o sırada. Ben şundan çok ama. eminim tabii bir sürü insanın hayatını çok kolaylaştırdı. Tabii, tabii. Dolayısıyla hani biraz da hani uzaktan böyle ama ama sahil gitti falan demek kolay bir sürü insanın da mesela bize o yolculuklar sırasında bir yerden bir yere götüren bir taksi şoförünü söyleyin hani eee bizim hayatımız %50 daha fazla zamana kavuştu dedi ki i̇şte bunda da doğru bir tarafı var ama herhalde bunu daha üstlücuda biraz evet. daha para harcanarak dağın daha bu tarafına yapılması. Hali, deniz kıyısının kapanmaması diye. falan mümkün olabilirdi yani çünkü. Denizle insanın ilişkisinin kesilmesi orada. E hiç ilişki yok çünkü. bu arada. Yani ilişki kesilmesinden kastımız şey değil öyle. Hani deniz uzaklaştı falan değil. Gerçekten kelimenin tam anlamıyla hiç ilişki yok. İnsanların denize ulaşması neredeyse imkansız. Hatta denize bakarak çay içmek falan bile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 Gittik. Önce o Trabzon'a geçiş, işte Maçkaya'ya gidiş ve ardından hani... Evet bir... ama o tek bir te araba yolculuğuydu ve hiç ha, durmayıp anladık. devam ettik. Tamam. Çünkü Trabzon'u biliyorduk hepimiz. Daha önceden Hı, gitmiştik. Hepimiz gitmiştik. Ama e, işte şey hani or orada bir şey hissiyatı var tabii. Oralara gidenlerin bir değil. Bu yoldan giderseniz ya da havaalanından Trabzon'a giderseniz Pelitti'den geçerek evet. gidiyorsunuz. <gülüyor> Pelitti diye de bir yer var. Evet dünya üzerinde. Ee, biz Direkts Manastırı'na hı hı. gittik. Zaten çok fazla da vaktimiz kalmamıştı aslında. Eee çok olağanüstü tabii. Yani hani hangi insan evlatları onu oraya zamanda yapmayı başardı falan böyle uzaktan hatta ilk göründüğünde bulutların ve ormanın arasında olağanüstü etkileyici bir şey karşıdaki. Eee ama ne yazık ki içeri geldiğinizde durum aynı değil. Ee, Zilkale'deki o hepimizin böyle Ay Allah dedirttiği restorasyon faciası diyeceğim ne yazık ki. Orada böyle birkaç katına çıkmış vaziyette çok kötü bir restorasyon. Ben son halini görmedim. 2 sene önce görmüştüm ee, orayı. Yerleri de. karo döşemişler diyeyim. Eee fırının olduğu, eskiden fırının olduğu olan yerin eee çatısını e, lambri yapmışlar. Eee <gülüyor> yerlerde büyük böyle eee kaldırım taşımsı döşemeler var. Bir takım binalar yeni büyük blok tuğlalarla tekrar örülmüş. O yolun o kendi hali, hani doğal taş hali falan kaybolmuş yani. Hangi yol? İşte bu Sümenaye'ye çıkan hani belli bir noktaya kadar arabayla gidilir Aha. ondan sonra o yol. Aa orada bir şey yok görülür. orası. Yok orası normal. Bu dediğim içe dışına ha. bir şey yapmamışlar. Manastır ha. içi hallolmuş. Hı. Ha, işte, Bunlar içerideki küçük odalar Çünkü ve şeyler. Çıkış yolunda işte doğal taştır. Kenarda böyle tahta büyük tahtalar vardır Aa, ve onları tutunarak gidilir. O yani. büyük tahtalar şu anda bayağı böyle hani artık havalı şey, havalı şeyler ama. Havalı ama ha. yani öyle şey değil. Daha seci değil. Anladım. Hani kötü değiller. Zaten Peki, dışarıdan hiçbir şey anlaşılmıyor ve hatta böyle hani hoş olan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 Neyse şimdi Ayşenur Kolivardan o zaman bir sümela, sümela dinleyelim. Eee bu Ayşenur Kolivardan eee Kanal Müzik'ten çıkan eee albümünün şu an hatırlayamıyorum.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 binden ayinlerde falan da söylenilen bir şeymiş hani e, Meryem Ana'ya itaf olunan bir parça dinleyelim. <Gülüyor>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 Eee bir son bir parçamız var onu da anons etmek istiyorum çünkü yani ben albümü beğenenler dedim hani kalan müzikten bu sene çıkan Karadenize Karadeniz kalan, kalan albümü eee işte yine Karadeniz yörelerinden ve hani çeşitli dinlerde de parçalar bulabilirsiniz. Birçok insanın da emeği var. Hepsinin ellerine sağlık. Burada benim hala manasını çözemediğim ve bayağı bir e, nedir acaba bu İspanda diye bakındım. İspanda mı şarkısını dinleyeceğiz. Ignur Yakupoğlu'ndan Ignur Yakupoğlu Trabzonlu bir kemancıdır. Kadındır kendisi. Ne de buradan selam olsun. İspanya'da da bir ağaç aslında. Didem etimolojisiyle epey uğraştı ama Rumca bir isim olduğuna kanaat getirdi sonuçta. <gülüyor> çok şeyi bulamayıp derinle gidemeyip bunu bu bir ağaç Evet. Bunun... Dedim ama yani bilen bir dinleyicimiz varsa bana mail atarsa çok sevinirim. Eee gerçekten merak et ediyorum. Orada bir bir yerin de adı olarak geçiyordu ama bulamadım merak da ediyorum. Efendim Hikayenin Kadın Halini bu hafta İknur Yakupoğlu'ndan İspandam'la kapatıyoruz. Didem ayağına sağlık. İyi ki geldin. Pek güzel oldu. Ee, sen hoş geldin. <gülüyor> evet. Efendim bugün Karadeniz konuştuk. Didem'de geçtiğimiz haftalarda bir Saraybosna gezisi yaptı. Saraybosna'dan söz etmek daha ağır ve acılıdır genelde ama biraz önce siz müzik dinlerken biz Didem'le bir de Saraybosna programı yapsak böyle diye düşündük. Aramızda ben en son gün de beş yıl falan oldu. Aramızda beş yıl olduğu için Tam de böyle bir... Tam bundaki gibi bir fark oldu. Evet bundaki gibi yani. bir farkla Saraybosna'da şimdi ne oluyor ya bakarız belki önümüzdeki bakarız programlarda. Belki. İyi öğleden sonralar. İyi öğleden sonralar. Thank you. sallam salla dişsin altına sevdam salla diş bana salla dişsin altına sevdam vuru ye güneşe vur u hem yakayı ispandamun üstünde yarim var bakay ispandam kadın hanı. Bu zaman kadınlar ara sıra erkeklerle kadınlık ve erkeklik üzerine sohbetler hazırlayanlar Ayşegül Çiğden Özdem ve Aslı.